Biliyordur herkes hani Arkitara'dan dolayı zaten Hı -hı. sektörel medyaya bir girişim vardı. İşte artık kendi bir mimar olarak işte projeler tasarımlarla uğraşıyorsun. Ve şimdi bir de TAK'ta artık yürütücülerden birisinin kurulduğundan evet. beridir. Ve sen de bir mimar gözüyle bütün bunlara bakıyorsun. Senin bu sürece dahil olman ve bu bakışın nasıl oldu? bu Kısaca bir ee, onu da alalım. 2012'nin sonlarına doğru yani bu TAK fikri ortaya çıkmaya başladıktan Hı -hı. sonra...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 ee, programlara ayrıca özel birkaç tanesine detaylı gireceğiz ama evet. şu üç temayı bir bana açıklayabilir misin? Ee, şimdi e, 12 program var aslında bu programlar e, birbirinden çok kesin sınırlarla ayrılmış değil yani bizim yaptığımız bir etkinlik birkaç programın içine de yer alabilir, kesişim kümesinde yer alabilir hı hı. ama temel olarak 12 program içinde toplamaya çalışıyoruz bize gelen her türlü fikri veya e, öneriyi e, bunlardan e, 4 tanesi tasarım ağırlıklı programlar yani sonuçta elimizde bir tasarım ürünü ortaya çıkıyor. Bu büyük ölçekli bir kentsel e, model de olabilir. Küçük ölçekli endüstriyel tasarım ürünü de olabilir. E, diğer üç tanesi araştırma ağırlıklı programlar. Daha çok burada e, Kadıköy'ü algılayabilecek ve anlayabilecek şekilde e, bazı görsel materyaller çıkmasını umuyoruz. Bu illa e, bir şey görsel olmak zorunda değil aslında. Yani yazılı bir şey de olabilir ama maksat e, Kadıköy'ü nasıl daha iyi algılayabiliriz ve algılatabiliriz. Ya aslında şöyle gruplayabiliriz yani tasarım programları tasarım bilincini aşılamayı ve hı hı. Kadıköy'de yaşam kalitesini arttırmayı, arttırmayı. Hı hı. amaçlıyor. Araştırma programları bir Kadıköy arşivi oluşturmayı amaçlıyor.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 Ee, nasıl sonuçlandı? Bir yarışmaya dönüştü sanırım bu işin sonu. Ee, katılımcılara baktım baya zengin bir katılım vardı. Farklı ekipler katıldı. Ee, tecrübeli mimarlar, gençler, öğrenciler. Hı hı. Ee, hani Şahsen benim fikrim çok olumlu geçti yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, biz de aslında beklediğimizden daha fazla bir katılım oldu. Ee, evet, Kıyı Köşe Programı e, isim itibariyle belki Türkiye'de ilk defa uygulanan bir şey ama... yani ...yurt dışında belki çok uygulanmış bir model... E, ...kent ölçeğinde biraz ihmal edilmiş, kıyıda köşede e, kalan, kıyıda yani. köşede kalan e, niş, e, kentsel nişlerin tasarım yoluyla... ...biraz daha kamusal mekanlara dönüştürülmesi ve daha çok e, potansiyellerinin ortaya çıkartılmasına yönelik bir program. E, ve biz e, ilk etapta e, bunun bir on e, tane nokta belirledik Kadıköy'de, Moda ve e, Yerdenmeni bölgesinden...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 Aslında hem mimarlara hem de endüstriyel tasarımcılara açık bir program yani ikisinin arasında bir ölçekte seyrediyor ve sonuçlardan gayet memnunuz ve şu anda ikincisinde başladık. Dediğim gibi biz buna bu kadar katını beklemiyorduk çünkü sonra düşündük neden bu kadar beğenildi sevildi.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 e, Yel değirmenindeki aslında o sinema kullanılmıyordu değil mi? Taktan önce en son yani metruk halde bir e, yapıydı. Evet yani çatası çökmüş durumdaydı. Hı hı. E, ve bir e, durumdaydı. E, belediye burayı uzun vadeli kiralayıp e, renova etti. Ya aslında takın kendisi de mekansız olarak bir dönüşüm <gülüyor> hikayesi. Başarılı bir dönüşüm <gülüyor> hikayesi. Metruk <gülüyor> halde yer değirmeninde unutulmuş bir yapı.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 Maşallah zaten her haftada 3-5 etkinliğiniz oluyor yani bayağı yoğun gidiyor. Bütün bu programların e, toplantıları, teslimleri. Şimdi programın sonuna geliyoruz. E, bütün bu programlardan bahsediyoruz. Yani önümde 12 tane, 16 tane pardon program var. 12. 12 pardon. Hı -hı. E, hepsiyle ilgili ne yazık ki süremiz yetmeyecek. Şu kalan e, son birkaç dakikamızda isterseniz şöyle bir şey yapalım.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 Bundan sonra gelecek yeni yönetimin de Kadıköy yönetimi hangi partiyada hangi şeyden görüşten olursa olsun bu çalışmayı desteklemesi. Çok teşekkürler Sıla. Çok teşekkürler Ömer. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknik masaya da kolay gelsin. İyi, iyi günler.